Ekoloji Politik İnsanın ve Yeryüzünün Ahvali Hazırlıyami sunan Erol Malçok Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeryüzünün ve insanın ekolojik ahvaline hoş geldiniz. Bir süredir devam ettiğimiz sosyal ekolojinin öncü filozoflarını anlatmaya Elize Regli ile devam ediyoruz. Önce isterseniz reklü bugün bizim için neden bu kadar büyük bir önem taşıyor? Buna dair birkaç şey söyleyelim. Sonra da reklünün hayatı ve fikirlerini zamanımız el verdiği ölçüde etraflıca el alacağız. Sevgili dinleyiciler öyle bir politik iklimde yaşıyoruz ki bırakın ütopyalarımız için mücadele etmeyi. Ütopyamızdan bahsedemez bir haldeyiz maalesef. Totaliter uygulamaların kimi ülkelerde, Hızla yayılması ve destek görmesi insanların önceliğini değiştirmiş durumda. Toplumsal yaşamın eşitlikçi, otonom ve özgürlükçi radikal dönüşümüne dair iddialar maalesef bir gerileme içerisinde günümüzde. Otoriter yanlığın, kitlelerin manipülasyon aracılığıyla bu denli büyük desteklere ulaşması hepimizi kaygılandırıyor ve uykularımızı kaçırıyor. Bu durum bizim türlü kaygılarla sistem içi politikalara daha hapsolmamıza yol açıyor. Oysa sorun temelde sistem sorunu olup çözümde hemen her sorun için başka türlü bir toplum oluşturmayla mümkün bence. Bu çabaların geçmişteki izini sürmek ve o devrimcilerin coşkusunu paylaşmak bize esin kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar arasında özellikle Paris Komününün tarihsel rolü çok büyük. Çünkü hiyerarşik olmayan bir örgütlenmenin yani komünün iktidarı devirebileceğinin tarihteki ilk örneğidir. 1871'de gerçekleşen isyanla komünarlar 72 gün boyunca Paris'i elinde tutmayı başarmıştı. Bu 72 günde bile sosyal sorunların çözümünde inanılmaz bir gelişme göstermiştir komün. Daha da önemlisi bizlerin üzerinde yaşayacağı büyük bir teorik miras bırakmıştır komünarlar. Bunlar arasından düşünceleri ve hayatı tam bir uyumla yoğrulmuş ve ekolojiyi merkeze alan görüşleriyle Elisir Reckli bizim bu haftaki filozofumuz. Paris Commune hakkında daha çok anlatımı Doğan Çetin Kaya'nın programından takip edebileceğinizi söyleyerek Reckli'nin görüşleriyle devam edelim isterseniz. Ütopya'nın gerçeğe dönüşmesinin timsellerinden birisidir bence Elisir Reckli. 1830-1905 yıllar arasında yaşamıştır ve Reckli'yi tek bir tanımlamayla ya da öne çıkan bir özelliğiyle anlatmak çok zor. Çünkü o sosyal coğrafyadan köylülüğe, kadın haklarına, ekonomik adaletsizliğe, ırkçılığa, çocuk haklarına, ekolojiye, estetik ve sanatın toplumsal işlevine, tüketim kültürüne, oradan anarşizme kadar her konuda hem kalem oynatmış hem de yaşamıyla pratik bir tutum ortaya koymuş, yorulmak nedir bilmez bir devrimcidir rekli. Rekli bir holistik bakış açısıyla sosyal ekolojinin kurucusu, Murray Bookchin öncellerken Paris Komünü üzerinde büyük bir fikirsel etkisi olan Charles Fourier'nin de takipçisi olduğunu göstermiştir. Fourier'den daha önceki programlarda bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Rekli özne olarak insana klasik batı hümanizminden çok farklı bir anlam ve sorumluluk yükler. Onun öznesi evrenseldir. Doğanın ne altında ne üstünde olup tam tersine doğayla iç içe ve Kendi öz gerçekleştirmesinin özgürleştiriciliğiyle ütopyasının taşıyıcısı bir öznedir. Sevgili dinleyiciler, e, reklü öz gerçekleştirme kavramını insanın kendi tüm yeteneklerini ve potansiyellerini kullanabilecek şekilde yetiştirmesi anlamında kullanmaktadır. Sören Kierkegaard'da insandaki en büyük suçluluğun, suçluluk duygusunun daha doğrusu potansiyeli, ne insanın gerçekleştirememesinden kaynaklandığını söylemektedir. Reklü tıpkı Godwin gibi toplumun ve dayanışmanın özgürlük ve bireyselleşmekten asla ayrı düşünülemeyeceğini savunarak bireyin tahakküme karşı duruşunu önemli bir yere koyar. Onun tahakküm karşıtı tavrı yalnız insanlar için değil, başka varlıklar ve hatta tüm doğa için geçerliydi. Bu nedenle de etik kaygılarla hayatının sonuna kadar Vejeteryan olarak yaşamıştır reklü. Bu yanıyla Murray Bookchin'de dahil pek çok toplumsal ekolojistten daha ilerdedir bence. Reklüyü en özel kılan şey ise insan merkezli bakış açısını eleştirip yeryüzü merkezli bir bakış açısı geliştirmiş olmasıdır. Günümüzün de en büyük problemlerinden birisi olan insan merkezcilik yani antroposen çağı hayvan ve doğa katliamında sınır tanımayarak yeryüzünü verilmiştir. Yaşanmaz bir hale getirmek üzere hepimizin bildiği gibi. Ona göre güzel bir yaşam doğanın merkez alındığı etik ve estetik bir kaygıyla sağlanabilir ancak. Reklü bir dağın uykusunda şöyle der örneğin. Her halk deyim yerindeyse çevresindeki doğayı yeniden giydirir. Tarlalarıyla, yollarıyla, konutları ve her türlü inşaatla ağaçları konumlandırması Ve genel manzarayı düzenlemesiyle halk kendi ideallerinin karakterini açığa vurur. Halk gerçekten bir güzellik duygusu taşıyorsa doğayı daha da güzelleştirecektir. Öte yandan eğer insanlığın büyük bölümü günümüzdeki gibi hoyrat, bencil, sığ bir yaşam sürdürmeye devam ederse sefil izlerini yeryüzünle bırakması kaçınılmazdır. Böylece şairin umarsız çığlığı gerçeğe dönüşür. Nereye kaçabilirim ki? Doğanın kendisi iğrençleşti. Burada sevgili dinleyiciler pastoreli öne çıkaran bir estetik anlayışı savunduğu için rekluyu eleştirebiliriz belki. Tıpkı önceki programlarımızda bahsettiğimiz furiyede olduğu gibi. Ancak her ikisi de doğaya insan müdahalesini çok abartmaz. Ve bunun mümkün olduğu kadar doğayla uyum içerisinde olması gerektiğini savunurlar. Ayrıca az önce belirttiğimiz gibi insan merkezciliğe en önemli ve kapsamlı ilk sert eleştiriyi getirip alternatifini de ortaya koymaya çalışanlardan birisidir Reklü. Biz tabi bugün bu, bu eleştiriler üzerinden çok daha farklı, daha bütünsel, daha e, vahşi doğayı da savunan bir anlayış e, kurgulayabiliriz tabii ki sosyal ekoloji çerçevesinde. Reklü komün yenildikten sonra tutuklandı ve hapse atıldı. 1872'de 10 yıl kalmak üzere İsviçre'ye sürüldü ve 1894'ten 1904'e kadar Belçika'da yaşadı. Rekli ABD'de yaşadığı süre içerisinde ise orada gördüğü büyük hayvan çiftlikleri üzerinden kapitalizmin yarattığı ekolojik tahribatı incelemiştir. Bu anlamıyla et, süt, yumurta endüstrisinin ilk eleştirel örneklerini verenlerden birisi olmuştur. Ayrıca ona göre büyük toprak sahipleri işçileri teknik anlamda çok iyi yapacak şekilde yetiştirebilirler ve fakat onların sosyalitesini en düşük seviyede tutarak sadece bir tebaa olarak hareket etmelerini sağlarlar. Reklü hayvan çiftlikleri ve toprak sahiplerinin bu davranışı üzerinden toprakla kurulan ilişkinin yozlaşması ve işçinin karakterik karaktersizleştirilmesini birlikte ele alarak sosyal coğrafyanın temellerini atar. Böylece sosyoloji ve ekolojinin birbirleriyle olan bağını da müthiş bir şekilde vurgulamış olur. Christine Ross'un e, Paris Komün üzerine yazdığı Ortak Lüks isimli müthiş kitabından öğreniyoruz ki sevgili dinleyiciler, Reklü Kırsal'a gittiğinde o büyük arazilere bakıp oradaki yaşanmışlıkları gözünde canlandırarak keşke buraların asıl yaşayını olan köylüler de bunu fark edebilseydi. Asıl sağlamamız gereken köylünün toprakla kuracağı entelektüel ilişkidir diye iç geçirmiştir. Reklünün insan ve doğa tarihine bütünsel bakışı bakışını en güzel şu cümleleri ifade eder bana göre. İnsanın doğayla ilişkisinde temel bir değişiklik olacaksa değerlerimizin mutlaka bir devrim geçirmesi gerekecek gerekecektir. Fakat saygı ve duyarlılığın üstün geleceği ideolojik dönüşüm, Ancak bir sosyal dönüşüm sürecinin yardımıyla sanayi ve ticari çarkların baskın rolünün alaşağı edilmesiyle mümkündür. İnsan ve doğanın tam birliği halklar arasında olduğu kadar kaslar arasındaki sınırların da yıkılmasıyla gerçekleşebilir. Bunun anlamı kapitalizmin bünyesindeki ekonomik eşitsizlik ve sömürü sisteminin, modern devletin bünyesindeki siyasi baskı sisteminin, Ataerkil ailenin kökenindeki cinsel hiyerarşi sisteminin ve ırksal hiyerarşideki etnik baskı sisteminin yıkılmasıdır. Kısacası insanlık çok geniş bir yelpazedeki sosyal baskı sistemlerini aşmadıkça doğanın üzerindeki baskı da devam edecektir. Tam bir sosyolojik ekolojik manifesto diyorum ben bu metne. Sevgili dinleyiciler bu alıntıyı John Clark ve... Camille Martin'in Reklü üzerine incelemelerini ve Reklü'nün makalelerinin bir kısmını içeren Anarşi, Coğrafya ve Modernite isimli kitabından aldım. Kitap Reklü üzerine Türkçedeki tek kapsamlı yayın olma niteliği taşıyor. Bir de kitabın bende şöyle bir hikayesi de var sevgili dinleyiciler. Hayat hikayesini okuduğumda Ee, çok etkilendiğim reklünün makalelerini okumak için yanıp tutuşurken ve hatta Fransızcadan çeviriler yapan bir arkadaşıma makalelerini çevirsen de e, şu reklüyü bir okusak derken o zamanki Cumhuriyet Kitap Eki'nde kitabın can yayınları tarafından basıldığını öğrendim ve hayatımın en sevinçli anları arasında oldu bu. Ve hemen İngilizce inceleme metinleri kısmını çeviren Osman Yener'i arayıp o da Antalya'da yaşıyor. Çok teşekkür ettim kendisine. Seçme makaleler kısmını çeviren Murat Devres'te de bir gün işlettiğim kitap evine geldiğinde ona da teşekkür ettim. Şu andan şu anda da e, kitabın baskısı bitti. Dünyada ve özellikle Avrupa'da akademik ve sol çevrelerde regliğe ilginin iyice arttığı şu dönemde umarım can yayınları kitabın tekrar baskısını yapar diyorum ben. Şimdi bir müzik arası. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklü başka bir sosyal coğrafyacı ve dostu olan anarşist filozof Kropotkin ile birlikte sosyal coğrafyanın da öncülüğünü yapmıştır. Kropotkin'in Ekmeğini Fetih kitabına ismini veren de Reklüdür. Yine başka bir anarşist düşünür Bakunin'le de dost olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini söylemeden geçmeyelim. Rekmi sosyal coğrafya ilişkinin dev çalışmasına dünyayı elinde tutan bir insan imgesiyle başlar. Bu imge onun dünyaya bakış hakkında çalışmalarına içkin olan ekolojik imgelem hakkında çok şey anlatır. Öncelikle dünya kutsal bir nesne gibi yukarıda tutulmaktadır. Bu resim yukarıda bahsettiğimiz ve Türkçe'ye çevrilen kitabın kapağında da yer alıyor sevgili dinleyiciler. Resimde dünya şaşkınlık, görkem, derin, sevgi ve hürmet uyandıran bir nesne olarak takdim edilmiştir. İkincisi ve belki de daha çarpıcı olan ise imgenin insanlığı temsil eden kişinin ellerinde tasvir edilmesidir. Bu tabloya... Dünyanın sorumluluğunun bizim elimizde olduğuna ve buradaki insanlık imgesiyle simgelenen kolektif benlik bilincine ulaşmamızın bir zorunluluk olduğuna işaret eder. İmgenin bu iki yönü Reklü'nün düşüncesindeki iki kutbu çok iyi yansıtır. Bunlar onun sosyal coğrafyasına içkin olan ekolojik imgelem ve siyasetine içkin olan anarşist imgelemdir. Reklü, sosyal dönüşümü kavramsallaştırırken sevgiyi merkeze koymasıyla modern sosyal kurancılar arasında özel bir yere sahiptir bence. Hınçla değil sevgiyle hareket eder o çünkü. Düşüncesinin bu boyutu oldukça güçlüdür ve çağımızın buhranlarıyla doğrudan ilgilidir. Sosyal ve ekolojik adalete yaptığı vurgu ne haklı olursa olsun insanlık ve yeryüzü hakkında derin hisler beslemeyenler için Bunun bir anlamı olmaz bence. Bu nedenle reklünün sosyal dönüşüm için yaptığı çağrı sosyal kurumlarda nesnel bir devrimin yanı sıra öznel bir devrimi de içerir. Mikro ilişkileri çok önemser reklü. T'nin bu dönüşümü sayesinde insanlar başka insanlarla ve tabiatla bağını yeniden keşfedecek ve daha canlı yaşayacaklardır. Burada sevgili dinleyiciler Joel Kovely'den alalım isterseniz. O da tarih ve tin adlı çalışmasında tinselliği ortaklaşma, diğer kanlık, mücadele ve tarihsel dönüşüm ekseninde ele alır. Yani her ikisine göre de ben merkezli çıkmazımızdan kurtulmanın yolu sosyal evrim devrim süreciyle özdeşleşecek bir benlik dönüşümüdür. Reklü, holistik bakış açısı gereği hemen hiçbir konuyu es geçmeyecek, tüketim ve moda eleştirisi de yapacaktır. Örneğin bir makalesinde giysinin tamamen işlevsel olması gerektiğini öne sürerek o zamanki giyim hareketine de ilham kaynağı olmuştur. Çünkü insanlar özellikle de kadınlar daracık ve sıkıştırılmış giysilerde dolaşmak zorundaydı o dönemde. Moda öyleydi. O rekli yani, seyahat anılarında Polinezyalıları deli gibi sağa sola koşturan misyonerlerin arasında çıplaklık tarıyla dünyanın en güzel insanları olarak betimler. Rekli'ye göre kapitalizm doğayı da metalaştırarak sermayedarlar için bir kazanç kapısına dönüştürmekte hiç tereddüt etmez. O şeyle der bu konuda İster kaya, mağara, şelale ya da buzul olsun her doğa harikası bir sesin yankıları da dahil olmak üzere her şey özel mülkiyete geçebilir. Girişimciler, Şelaleleri kiralar, bedavacıların coşkun suları izlememesi için etrafına tahta duvar çekerler. Reklü, ırkçılığı da şiddetle eleştirmiştir sevgili dinleyiciler. Dar kafalılık ve toplumları birbirine düşürmenin en iğrenç yollarından birisi olarak görür ırkçılığı. Kendisi yerli e, birisi olan Fanny'le Jimenez'le mutlu ve saygın bir ilişki yürüterek hem ırkçılığa hem de patriarkaya karşı pratik tutum almayı başarmıştır. Amerika'da yaşadığı köle dönemde ise kölelik sonrası ırkçılık döneminde Amerikalı muhalifleri ve reformcuları ırkçılığa karşı durmadıklarını eleştirerek açık bir tutum alır onlara karşı. Reklü bu yönüyle tam bir dünya vatandaşıdır diyebiliriz. Toparlayacak olursak Reklü sevgiyle bağlandığı insan, hayvan ve doğanın uyumlu birlikteliği için Ütopya'sı gereğince hiç ödün vermeden sonuna kadar savaştı. İnsanın ekolojik, özgür bir toplum kurabilmesinin ön koşulunun kendi benliğini dönüştürüp özgür, dayanışmacı birey olarak varlığını gerçekleştirmesi olduğunu vurguladı. Ütopyası komün aracılığıyla gerçekleşmeye başladığındaysa en sert ve yakıcı eleştirileri yine kendisi sergiledi. Ona göre komün Paris aracılığıyla tüm Fransa'ya hakim olma ve hükümetleşmeye giderek devlet refleksiyle hareket etmeye kalktığında kaybetmeye de başlamıştı. Reklü e, tam bir devlet karşıtıdır bu anlamda. Oysa komünün gerçek gücü hiyerarşik olmayışında ve tabana yayılmasındaydı. Köylülerle de yeterli bağ kurulamamıştı o süreçte maalesef. Yani gelecek toplumun, kurucu öğesi, özgür bireylerin evrimsel süreci yeteri boyutlara ulaşmamıştı Reklü'ye göre. Reklü'nün bu bütünsel bakan anarşizmi çok ikna edici güçtedir. O bireye saygı duyarken dayanışmayı temel alan bir gönüllü komünizm formunun gerçekleşmesini istiyordu. Önceleri devrimci şiddeti savunduysa da daha sonra bilginin yayılmasıyla aşamalı değişimi vurguladı. Sadece maddi refah değil, ruhsal gelişmeye de bilimsel bir ilgi duydu. Reklü, Marx ve Bakuni'nin tarihsel maddecilik formunu reddederek, bilincin esas olarak iktisadi faktörler tarafından değil, toplumun bilinç tarafından dönüştürüldüğünü öne sürdü. Bugünden baktığımızda çağını aşan müthiş öngörülü yaklaşımları ve pratik hayatıyla reklü bize müthiş bir kapı aralayarak umudumuzu büyütüyor sevgili dinleyiciler. İnsan olan saygımızı tazeliyor, düş ve gerçek arasındaki bağı hatırlatıyor. En önemlisi de her an tahakküm ilişkilerine karşı durmaya çalışmazsak insanlığımızdan kaybedeceğimiz şeyin boyutlarını gösteriyor. Süremizin sonuna geldik. E, Rekli'yle zaten e, en öz kısmıyla, en önemli e, görüşleriyle tanıtmış olduk. Binlerce sayfa sosyal coğrafya eserleri veren, her konuda kalem oynatan reklüyü tabii ki bir programda bütün ayrıntılarıyla anlatmak zordu. O nedenle belki ileriki programlarda yine dönüp reklüye yer verebiliriz diyerek tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlayan Mesunan Erol Malçuk.